38. Bölüm Cennet ve Cehennem, dünya hayatının bitmesinden sonra başlayacak olan ebedi hayatla ilgiliydi. Halbuki Araplardan bir kısmı öldükten sonra dirileceğine inanırken, bir kısmı da her şeyin dünya hayatından ibaret olduğu kanaatini taşıyordu. Ebu Cehil, Gelen ayetlerle sarsılan Verit bin Mugire'yi teselli ederken, zaten olacağına inanmadıkları bir alem için kaygı çekmemesini söylüyordu. Ne boş hayal, ne saf düşünce. İnsan ölecek, toprak altında çürüyecek, yüzlerce, binlerce insanın eti kemiği ayrı toprağın içinde birbirine katılacak, esen rüzgarlar onu sağa sola savuracak, Akarsular bu toprakları alıp götürecek, deniz dalkaları, denizlerde boğulanları oraya buraya çarpacak, balıklara, yırtıcı hayvanlara yem olanlar, yangınlarda can verip külleri havaya savrulanlar, ıssız çöllerin kumları arasında kaybolup giden ve her şeyi unutulanlar. Demek bunlar gün gelip tekrar hayat bulacak. Hikayeler bile bu kadarı kaldıramazdı. Bundan binlerce yıl önce yaşayanlar, binlerce yıl sonra yaşayacak olanlar, evet bunların hepsi tekrar ve yeniden hayata kavuşacak, öyle mi? Bu topraklar tekrar et ve kemik olacak, tekrar bu et ve kemiklere can verilecek ve o sayısız insan hesaba çekilecek, nimet görecek yahut azaba uğratılacak. Bu nasıl mümkün olacaktı? Allah'ın sonsuz kudretine inanmayan insan, Kıyamette meydana gelecek hadiselere nasıl inanırdı? İki deve kesilse, kemikleri ortaya çıkartılsa, birbirine iyice karıştırılsa, akıllı bir insanın bu kemikleri birer birer ayırt edip, şu kemikler birinci devenin, şunlar da ikinci devenin diye kesin bir ayrım yapması bile mümkün olamazdı. Halbuki yeryüzünde irili ufaklı binlerce çeşit canlı vardı. Her birinden sayıya hesaba gelmez hayvan yaşamış, ölmüştü. Şu anda üzerine bastıkları toprak, Allah bilir kaç tane hayvanın, kaç tane insan etinden, kemiğinden meydana gelmiş bulunuyordu. Kısacası bu iş olamazdı. Evet bu işi insan yapamazdı. İnsanın düşüncesi burada durur, daha ileriye gidemezdi. İki devenin kemiklerini bile birbirinden ayıramayan insan aklı, 200 devenin, 200 atın, 200 insanın kemiklerini birbirinden nasıl ayırt edebilirdi? Darülnevve tecrübeyi ve aklı konuşuranlar böyle karar vermişler, öldükten sonra dirilme yoktur çünkü imkansızdır demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşularından Adi bin Rebiya Nebi Ekrem Efendimiz'e gelmiş. Anlat bana bakayım kıyametlediğin şey ne zaman olacak, nasıl olacak, neler olacaktı demişti. Peygamber Efendimiz anlattı, o dinledi. Daha sonra şunları söyledi. Ya Muhammed, bu dediklerin saçma sapan şeylerdir. Bu dediklerini bir de gözlerimle görsem yine inanmam, yine tasdik etmem. Demek Allah bu dağınık kemikleri toplayıp bir araya getirecek, öyle mi? Bu kadar düşüncesiz olmayın. Resulullah Aleyhisselam oradan ayrıldı. Allah'ım, bu fena komşum Adi bin Rebia ve Ahnes bin Şerik belalarına karşı beni güçlü kıl diye dua ediyorlardı. Nebi Ekrem Efendimiz evine geldiği zaman vahyin kokusu da onu sarmaya başladı. Kıyamet suresinin ilk ayetleri onun tertemiz kalbine yazılmaya başladı. Yemin ederim kıyamet gününe, yine yemin ederim pişman olan ve kendini alabildiğine kınayan nefse. İnsan zanneder mi ki biz onun kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyiz? Doğrusu biz onun parmak uçlarını bile tasfiye etmeye kadiriz. Fakat insan önünde olanı yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamandır diye sorar. Gözün dehşetle dikilip kaldığı, ayın tutulup karardığı, güneşle ayın bir araya getirildiği zaman, insan o gün kaçış nereye olacak, kaçabilecek yer neresidir diye sorar. Hayır, hiç sığınak yok. Terk etmek yok. Dönüp dolaşıp varılacak, durulacak yer Rabbinedir. O gün insana yaptığı, yapmak istediği halde yapamadığı her şey haber verilir. Doğrusu insan bütün mazeretlerini ortaya koymuş bile olsa kendi hepsini gören bir şahittir.'' Bu ayetler müşriklere okunduğu zaman ondaki derin manaları, tatlı belagatı düşünmek istemediler. Çünkü düşündükçe onun tesiri artıyor, akıntıya kapılmış gibi oluyorlardı. En kolay çare umursamamak, dinlememek, adam sende deyip geçmekti. Ama kemiklerin bir araya getirilmesi bir tarafa, parmak uçlarının bile tasfiye edilmesine nedenirdi yıllar sonra insanların parmak uçlarındaki akıl almaz sıra yöneldikleri zaman hayretle parmaklarını ısıracakları günler gelecekti. Hiçbir insanın parmak ucundaki izlerin bir başka insanda bulunmaması. Bunu insanlık tarihi boyunca her insan için ayrı ayrı tasfiye eden büyük kudret. Bütün alemleri ilk defa yoktan var eden kudret. Elbette onları İkinci defa tekrar yaratacak, tekrar hayat verecek. Ama bunu anlamak istemeyene anlatmak, inanmamakta kararlı olanı inandırmak, inansa bile inandım dedirmek ne mümkün. Şurası muhakkak ki, müminler dışarıda eziliyor, hakaret görüyor, zulüm görüyor, yanına gidip oturacak, derdini anlatıp ferahlayacak, ciddiyetle hayatın gerçeklerinden bahsedecek, yiğit bir dost bulamıyor. İman edenler arasında zengin olan bir Ebu Bekir vardı, bir Hatice vardı. Geri kalanların çoğu fakir, zayıf, biçare. Etraf hep kafir, hep düşman, hep insafsız. Dışarıda güneşin hararetinden daha yakıcı, daha insafsız bir hava var. Bu hava sıkıcı, bu hava bunaltıcı, rahatsız edici. Ben müminim demek yasak. Alemleri yaratan yüce Allah'a ibadet etmek yasak. Üzerine konan sini kovalamaktan aciz olan varlıklara Tanrı değildir demek yasak. Bunalan, her tarafı küfrün perişan edici havasıyla sarılmış olan müminler tek huzuru sadece nebi Ekrem'in mübarek meclisinde buluyor. Onun ruhlara işleyen, gönüllere nüfuz eden sohbetiyle rahat bir nefes alabiliyorlar. Ayın 14'üne rastlayan bir geceydi. Resulullah'tan Kıyamet Suresinin ''Nice yüzler vardır. Kıyamet günü nurlarla pırıl pırıl olmuştur. Rabbine nazar edicidir.'' Ayetlerini sordular. Yani bi Allah. Biz kıyamette Rabbimizi görür müyüz dediler. Fahri Alem efendimiz gökyüzündeki aya baktı. Hiç bulut yoktu. Bakan gözleri nurlandıracak, gönüllere dolacak gibi parlıyordu. Siz şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz dedi ve ilave etti. Eğer güneşin doğmasından önce ''Ve batmasından önce namaz kınmaya güç yetirebilirseniz sakın ihmal etmeyin.'' dedi. Habibi Hüda'nın namaz konusunda söylediği bu söz etrafını çeviren ve bir avuç denecek kadarı az olan müminlere yeni bir neşe, yeni bir heyecan verdi.'' ''Bugün Rabbini görmeden fakat görürcesine bir samimiyet ve saygı duygusu içinde namazlarını eda edenler yarın onu görme şerefine ulaşacak, bugünün mükafatını yarın orada alacaklardı. İçleri huzur dolu olarak ayrıldılar oradan.'' Gelen ayetler müminlere kuvvet veriyor. müşriklerse azıttıkça azıtıyorlardı. Peygamberliğin gelmesi üzerine beş sene kadar bir zaman geçmiş, bunun üç senesinde gizli, iki senesinde açıktan davet yapılmıştı. Ancak bu yıllar hiç de kolay geçmemişti. Müşrikler, müminleri seslerini kesebilmek, İslam'ı daha doğduğu yerde ve tebliğ edildiği yıllarda boğabilmek için bütün gayretlerini, bütün melanetlerini gösteriyorlar, ahlaksızca davranışlara her gün yenilerini ekliyorlardı. O günlerde sık sık gelen cibril Emin, 3-5 gün görünmedi. Birkaç gün daha geçti, yine yoktu. Müminlere bir sıkıntı basmış, Resulullah bunalmaya başlamıştı. Cibril-i Emin'in gelişi Nebi Ekrem'in ferahlaması demekti. O geliverince içini bir ferahlık kaplıyor, gözlerinin içi gülüyor, neşeleniyor, müşriklerin yaptığı eziyetlere karşı daha sabırlı oluyordu. Bu kesintinin üç gün kadar olduğunu bildiren rivayetler varsa da, Resulullah'ın şikayetleneceği, vahyin gelmediğinden müşriklerin haberdar olacağı kadar bir zamanın geçtiği muhakkaktır. Üç yerine belki on üç, belki yirmi üç gün geçmiş olması pek muhtemeldir. Öyle ki Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil bile bir fırsatını bulup rast geldi Resulullah'a karşı. Artık şeytanı da darılttın, bak seni terk etti diye haykırmıştı. Bu olamazdı. Allah Teala Habibi edibine darılmaz, küsmez, terk etmezdi. Terk edeceği, darılacağı kulunu peygamber olarak serveri nbi olarak görevlendirir miydi Nitekim o gün Nebi Ekrem'in yüzü güldü Çünkü Cibrili Emin bütün suretiyle gelivermişti Müminler günlerden veridir geniş bir nefes almanın tadını duydular. Yazı malzemesi hazırlandı Daha sonra İmamül Hüda Efendimiz Gelen vahyi tane tane okumaya başladı. ''Bedduha ve leyli izâ secâ'' ''Andolsun kuşluk vaktine, andolsun karanlığın çöküp de sükûnetin yerleşti zamanki haliyle keçiye. Ya Muhammed, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.'' Hiç şüphen olmasın ki senin için netice başlangıçtan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır. İleride Rabbin sana kimsenin hatır ve hayalinden geçmeyen nimetler verecek ve sen razı olacaksın. Rabbin seni yetim halde bulup barındırmadı mı? Ne yapacağını bilmez haldeyken seni nübüvvet yoluna hidayet etmedi mi? Seni fakir halde bulup zengin etmedi mi? Nübüvvetten önce bunları yapan Rabbin, bundan sonra seni nasıl olur da terk eder? O halde, yetim olana kahretme, isteğini azarlama, Rabbinin nimetini de açık açık anlat. Bu sure, Resulullah'ı çok eskilere götürdü. Yetim bir yavru olduğu, dedesinin, amcasının kucaklarında anasız, babasız geçirdiği günleri hatırladı. Nübüvvetten önceki hayatıyla tertemizdi. Şimdi tertemizlere tek örnek o olmuştu. Kendisi bir yetim olarak büyümemiş olsa bile bir yetimi hor görmesi, azarlaması, incitmesi olacak şey değildi. Ama burada bir incelik vardı. Yüce Allah yetime bizzat sahip çıkıyor büyükler büyüğü resulüne bile onu üzme, azarlama hakkını tanımayacağını ilan ediyor. Böylece hiçbir kimsenin yetime karşı cep almayı böylece hiçbir kimsenin yetime karşı cep almayı hatırından geçirmesine bile razı olmayacağını anlatmış oluyordu. Babası yahut anası ecele hedef olmuş bir yavrunun ilahi takdir gereği yüreği yanmışsa ona ikinci bir yumruk indirene, ilahi bir sillenin inice, manevi bir tokatın vurulacağı böylece açıklanmıştı. Peki, onun başını okşayan, gözyaşını dindirenin mükafatı ne? Resulullah, kendisine çıt çıkarmadan bakmakta olan arkadaşlarına, orta parmağıyla şehadet parmağını birbirinden hafifçe ayrılmış şekliyle gösterdi. Ben ve yetime kefil olan ''Cennette şöylece beraber olacağız.'' dedi. Bundan daha açık, bundan daha güzel anlatmış olamazdı. Böyle bir mükafat gören bahtiyar insanın, ''Bir de şunu isterim.'' demesi düşünülemezdi. Huzuru nebevide bulunanlar, günlerdir beklenen vahyin, tekrar başlamasıyla ayrı bir iç huzur bularak dağıldılar. Müminler her gün buldukları her fırsatta Peygamber Efendimiz'in yanında toplanıyor, gelen ayetleri ondan ezberliyor. Ezberledikleri ayet ve sureleri birbirlerine dinletiyor. Ayetlerin ifade ettiği yüce manaları aralarında müzakere ediyor yahut Resulullah'tan dinliyorlardı. O gün Fecr Suresi inmişti. Surenin bir kısmı insan tabiatından bahsediyordu. İnsana gelince... Rabbi onu imtihana çekip de ikram ettiği, nimetler verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der. Ama yine bir imtihan daha yapıp rızkını daralttığı zaman da, Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, siz yetime ikram etmiyor. Fakiri doyurmaya birbirinizi teşvikte bulunmuyorsunuz. Mirası, gelişi güzel. Haram helal demeden yersiniz. Malı da pek çok seversiniz. İnsana Rabbi ihanet eder mi? Kendini insan olarak yaratan Rabbi hakkında bu sözü ancak insanlığı unutanlar söyleyebilirdi. Bu arada Risalet tahtının saltanatı şu mübarek sözleri söyledi. Müslümanlar arasında en hayırlı ev içinde bir yetimin ikram gördüğü evdir. Müslümanların en kötü evi ise içinde bir yetime fena muamelenin yapıldığı evdir. Daha sonra mübarek parmaklarının ikisini birbirinden yaklaştırarak yanında oturanlara gösterdi ve devam etti. Ben ve yetimin kefili olan cennette şöylece beraber olacağız. Ficr suresi o gün müminleri ayrı bir yoğuruşla yoğurmuş, varlıklarını eritmiş tekrar dökmüştü. Kalıp aynı fakat kalp değişmişti sanki yepyeni bir ruh kazanmış yeni bir hayat bulmuşlardı hayır ne zaman ki art çarpıla çarpıla kül ufak olur toz duman edilir Rabbinin emri gelir melekler saf saf dizilir cehennem o gün getirilir ve ortaya konur İşte insan o gün gerçek manasıyla düşünür fakat nerede onun düşüncesi Fade verecek zamanda mı? O gün insan pişmanlık içinde şöyle der. Ah ne olurdu asıl ve ebedi yurdum için ben önceden salih ameller yapmış olsaydım. O gün Allah'ın yapacağı azabı kimse yapamaz. Onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Verdiği emniyeti kimse veremez. Yüce Allah kuluna şöyle seslenir. Ey ibadet ve itaatle huzurak kavuşan nefs! Dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak. Haydi, gir salih kullarımın arasına, gir cennetime. Hazreti Ebu Bekri bu ayetler mest etmişti. Gözlerinden öyle bir sonuca ulaşmanın, Öyle bir mutluluğu elde etmenin ışığı parlamayan kimse yoktu. Bu saadete erişmek, bu sonsuz manevi zevkid atmak kime nasip olurdu ki? ''Ya Allah! dedi Ebubekir. Bekir. ''Bu ne güzel, ne hoş bir mükafat.'' Resulullah gözlerini ona çevirdi. ''Ya Ebu Bekir, Yüce Mevla ölürken sana işte böyle diyecektir.'' Hz. Ebubekir Bekir duyduğu bu müjdeyi o anda alır gibi olmuş. Dünyada yahut ahirette yaşadığını bilemez hale gelmişti. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 38. bölümünü dinlediniz.